1201 İhram ve Haramları i̇bn Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yıkandığı su ile saçlarını dağılmayacak şekilde tarayıp nizama soktu. 1202 İhram ve Haramları i̇bn Abbas Rabiallahu Anh'ıma demiştir ki, İhramlı kimse hamama girer. 1203 İhram ve Haramları Yine i̇bn Abbas Rabiallahu Anh'ıma demiştir ki, Resulullah aleyhissalatu Vesselam İhramlı iken hacamat oldu kan aldırdı. Buhari merhumun bir diğer rivayetinde, Resulullah ve Vesselam oruçlu iken hacamat oldu denir. Yine Buhari'nin bir diğer rivayetinde, Resulullah aleyhissalatu Vesselam İhramlı iken çektiği ağrı sebebiyle başından hacamat oldu denir. Bir diğer rivayette, Şakika denen başının ön kısmındaki bir ağrı sebebiye, lah Cemel adında Mekke yolu üzerindeki bir su başında. Başının ortasından hacamat oldu denir. 1204 İhram ve Haramları H.Z. Enes Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam İhramlı iken ayağını sırtından çektiği bir ağrı sebebiyle hacamat oldu. Nisai'nin rivayetinde maruz kaldığı incinme sebebiyle ayağını sırtından hacamat oldu denmiştir. 1205 İhram ve Haramları, Nafi anlatıyor. İbn Ömer adıya Allahu Amin dedi ki, İhramlı kimse kaçınılmaz bir sebepten dolayı mecbur kalmadıkça hacamat olamaz. 1206. İhram ve Haramları, Mübeh İmru Ebrahimullah anlatıyor. Ömer İmru Beydim İbni İmru Mamer. İhramlı iken gözünden hastalandı. Bunun üzerine, gözlerine sürme çekmek istedi. Ancak Eban İbni Osman onu bundan menetti ve gözlerine sabır basmasını tavsiye etti. İlaveten, Hazreti Osman Rabiallahu Anh'ın Resulullah'ın böyle yaptığını rivayet ettiğini söyledi. Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade var. Eban Haçkıç Emiri'ydi. 1207. İhram ve Haramları, İbni Ömer Rabiallahu Anh'ın rivayet edilmiştir ki, İhramlı iken, Gözüne gelen bir rahatsızlık sebebiyle aynaya bakmıştır. 1208 İhram ve Haramları i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Meymune validenizler radıyallahu anh'a İhramlı iken tezevüç buyurdular. Buhari'nin bir rivayetinde şu ziyade var. Umretül kazar sırasında ihramsız olarak Meymune ile gerdek yaptı. Meymune serefte vefat etti. Ebu Davud der ki İbn-i ki, İhramlı iken Resulullah'ın Meymüne ile evlenmesi meselesinde i̇bn Abbas radıyallahu Anh'ıma rehme düşmüştür. Nesaiye ait bir başka rivayette, İhramlı iken Resulullah Aleyhisselatu Vesselam evlendi de denir. Meymüne ile evlendiği zikredilmez. 1209 İhram ve Haramları Ebu Rafi radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam ihramsız iken Meymüne eradiyallahu anha ile evlendi. İhramsız olduğu halde onunla gerdek yaptı. İkisinin evlenmesinde aralarında ben elçilik yapmıştım. Din 210. İhram ve haramları. Meymun radıyallahu anha anlatıyor. Her ikimiz de sevde ihramsız iken. Resulullah aleyhissalatu ve selam benimle evlendi. Müslim de şöyle denmiştir. Kendisi ihramsız olduğu halde onunla Meymü'ne evlendi. Ravi Ki Yezid İbn-i Esam'dır der ki. Meymü'ne hem benim teyzemdi. Hem de i̇bn Abbas'ın teyzesiydi. de şu ziyade vardır. Meymü'ne radıyallahu anha ile gerdek yaptığında ihramsız idi. Meymü'ne serefte öldü. Onu Resulullah'ın kendisiyle gerdek yaptığı çadırda defnettik. 1211 İhram ve Haramları Süleyman İbni Yesar anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Azadlısı Ebu Rafi Ensardan bir başkasıyla birlikte Meymüne'ye gönderdi. Onlar, Resulullah ve Vesselam'ı Meymüne bin Tulharis Radıyallahu Anh'a ile evlendirdiler. O vakit Resulullah ve Vesselam henüz Medine'deydi ve umretli bir kaza için yola çıkmamıştı. 1212 İhram ve Haramları H.Z. Osman Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, İhramlı, ne evlenir, ne evlendirir, ne de dünür gönderir, 1213. İhram ve haramları, Nafi anlatıyor. İbn-i Ömer Rabiyallahu Anh'ıma şöyle hükmetmiştir. İhramlı evlenmez, evlendirmez. Ne kendisi için kız ister, ne de başkası için, 1214. İhram ve haramları Ebu Bekr El-Mürîn'in anlattığına göre babası tarif İhramlı iken bir kadınla evlenmiş ise de Hazreti Ömer Radiyallahu Anh bu nikahı reddetmiştir. 1215 İhram ve haramları Ebû Katâde Radiyallahu Anh anlatıyor. Hudeybiye sulhu yapıldığı sene bir gün Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın ashabından bir grupla birlikte Mekke yolu üzerinde bir yerde oturuyordum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bizden ileride konaklamış idi. Ben hariç herkes ihramlıydı. Halk vahşi bir eşek gördü. Ben o sırada Ayak Ayakkabımı tamir ediyordum. Gördüklerinden beni haberdar etmediler. Onu kendiliğinden görmüş olmamı istiyorlardı. Bir ara aralarında bir gülüşme oldu. Birden etrafıma bakındım ve bu esnada hayvanı gördüm. Hemen Cerade adındaki atıma gidip eğerledim ve bindim. Acelemden Kamçı'yı Remdra'ı unutmuştum. Kamçı Remdra'ımı ve bana verin diye seslendim. Hayır, dediler. Vallahi bu işte sana yardımcı olmak istemeyiz. Öfkelendim. İnip onları aldım. Tekrar binip eşe doğru hızla gittim. Yetişip avladım. Beraberim de getirdim. Ölmüştü. Arkadaşlarım etimden yediler. Ancak sonradan İhramlı iken yiyip yememe hususunda şekke düşüp yediklerine pişman oldular. Yürüdük. Ben bir parça ayırdım. Resulullah'a kavuşunca bu meseleyi sorduk. Beraberinizde bir şeyler kaldı mı dedi. Ben evet diyerek parçayı uzattım. İhramlı olduğu halde ondan yedi. Ve bu bir tağımdır. Onunla Allah size ikramda bulunmuştur dedi. Bunlarda gelen bir ziyade şöyledir. Resulullah o helaldir. Yiyin dedi bir diğer rivayette. Resulullah ve vesselam onlara şunu söyledi. Sizden biri hayvanı yakalamak üzere saldırmasına emretmedi ve ona hayvanı göstermedi mi onlar? Hayır diye cevap verince. Resulullah. Öyleyse yiyin buyurdu. Bir diğer rivayette. Resulullah. İşaret ettiniz veya yardım ettiniz veya saldırmasını sağladınız mı diye sordu. 1216 İhram ve Haramları Sab-i abi Allahu anh'ın anlattığına göre kendisi Resulullah aleyhissalatü vesselama ebat veya vehdanda canlı bir yaban eşeği hediye etmiştir. Ancak Resulullah bunu kendisine iade etmiş. Sab'ın üzüldüğünü yüzünden anlayınca ''Bunu sana iade edişimizin sebebi ihramlı oluşumuzdur.'' demiştir. 1217 İhram ve Haramları Nisai'nin kaydettiği diğer bir rivayette i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Sab-i İbn-i radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselama re İhramlı iken Kudeyd'de ucundan kan damlayan bir vahşi eşek budur hediye etti. Resulullah bu hediyeyi sabah iade etti kabul etmedi. 1218 İhram ve Haramları H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Siz ihramlıyken, iken Bizzat avlamamış iseniz veya sizin arzunuzla sizin için avlanmamış ise Kara ağız hayvanlarının eti size helaldir. 1219 İhram ve Haramları Abdurrahman İbni Osman anlatıyor. Biz İhramlı iken Tavha ile beraberdik. Bize bir kuş hediye edildi. Bu sırada Tavha yatıyordu. Kuş etinden bazılarımız dedi. Bazılarımız çekinip yemedi. Talha uyanınca yiyenleri teyit etti ve Biz Resulullah Aleyhisselatu ve Selamla birlikte onu yedik dedi. 1220 İhram ve Haramları Abdullah İbni Amir İbni Rebi'a anlatıyor. T Z Osmanlı'da İyallahu anha arzda iken bir al eti getirildi. Arkadaşlarına yine dedi. Onlar, sen yemiyor musun diye sordular. Ben, dedi. Sizin durumunuzda değilim. Bu hayvan benim için avlandı. 1221 İhram ve Haramları Ur ve Merhum anlatıyor. T Z Ayher'da İyallahu anha ye. Bir av hayvanı benim için avlanmamışsa bu bana her al. Ni? Haram mı? diye sormuştum. Şu cevabı verdi. Ey kız kardeşimin oğlu! O İhram müddeti 10 gündür. İçinde bir seyir ve rahatsızlık. Şüphe hissedersen bırakıver yeme. 1222 İhram ve Haramları El-Behdi Zadiyallahu Anki ismi Zeyd İbn-i Kadr anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Mekke'ye gitmek düşüncesiyle ihramlı olarak Medine'den çıktı. Ravhana melke varınca orada kesilmiş bir vahşi eşekte karşılaştılar. Resulullah aleyhissalatu ve sellem bundan bahsedildi. Bırakın onu, dedi. Sahibi hemen gelebilir. Derken hayvanın sahibi Behzı geldi ve Resulullah aleyhissalatu ve olarak, ey Allah'ın Resulü, bu eşeği size bıraktım. Dilediğiniz gibi tasarruf edin, dedi. Resulullah derhal Hazretine bu bekire emrederek. Yol arkadaşları arasında taksim etmesini söyledi. Sonra yola devam edip İsa'yı ram yere geldi. Burası Rüveysel ile arasında bir yer idi. Sıcak bir gölgede kıvrılıp uyumakta olan bir ceylan vardı. Razi der ki Resulullah aleyhissalatu vesselam bir şahsa. Herkes geçinceye kadar orada bekleyip kimseye hayvanı rahatsız ettirmemesini emretti. Din 223 İhram ve Haramları Urve Rahimehullah anlatıyor. Zübeyir radıyallahu anh ihramlı olduğu halde yemek üzere yanına güneşte kurutulmuş ceylan eti dizisini azık olarak alıyordu. 1224 İhram ve Haramları Ebu Hübeyir radıyallahu anh anlatıyor. Biz, hac ve Umre için Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ile birlikte yola çıkmıştık. Yok bir esnasında bir çekirge sürüşüne rastladık. Kamçı ve yaylarımızla vurmaya başladık. Resulullah aleyhissalatu Ve selam. Bunu yiyin. Zira o deniz avından sayılır dedi. 1225 İhram ve haramları. Kabul ahbar demiştir ki. Çekirge deniz avından sayılmıştır. 1226 İhram ve haramları. Muatta da şu ziyade var. Hazreti Ömer radıyallahu anh kaba sordu. Nereden biliyorsun ki çekirge deniz alıdır? şu cevabı verdi. Ey niminlerin emiri! Nefsim iyi kudresinde tutan zat Zülcelâbir'e emin edelim. Bu bir mevhi balık hapşırmasıdır. Her yıl iki sefer hapşırır. 1227 İhram ve Haramları H.Z. Ayşe Rab'i Allah'u An'a anlatıyor. Esma bin Tumez Muhammed İbni Ebi Bekir'in doğum sebebiyle şecere nam melkide nifası olmuştu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, H.Z. Ebu Bekir radıyallahu anh'i görüp, kadına yıkanıp ihrama girmesini emretmesini söyledi. 1228 İhram ve Haramları, Esma bintü Hümeys radıyallahu anh'a Muhammedi Beyla'da doğurduğunu söylemiş. Önceki hadisteki durumu aynen zikretmiştir. Muhatta'nın bir başka rivayetinde şöyle denir. Esma, Zülhul Efe'de Muhammedi doğurdu. Ebu Bekir radıyallahu an ona yıkanmasını sonra da ihrama girmesini emretti. Nesai, bir başka rivayette şu ziyadeyi ilave eder. Sonra haçç için ihrama girmesini, kabe-i tavaf hariç, herkesin yaptıklarını aynen yapmasını emretti. Yine Nesai'nin bir başka rivayetinde Esma şöyle demiştir. Resulullah'a birisini göndererek, ne yapayım diye sordurdum. Bana, yıkan. Kan gelen kısma sargı bağla. Sonra da ihrama gir haberini gönderdi. 1229. 229. İhram ve Haramları. i̇bn Ömer Rabiyallahu. An-Hüma'den yapılan bir rivayete göre, Haçkı veya Umre için ihrama giren hayırlı kadın hakkında. Kadın gilerse Umre veya Haçkı için ihrama girer. Ancak Beytullah'ı tavaf edemez. Safa ile Merve arasındaki sayı ile yapamaz. Bunlar dışındaki bütün emersike insanlarla birlikte katılır. Temizleninceye kadar mehcide yakın olmaz. 1230 İhram ve Haramları i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Nifaslı ve hayırlı kadınlar nikata gelince güls ederek ihrama girerler ve Beytullah'a olan tavaf hariç bütün emersi ifa ederler. 1231 İhram ve Haramları i̇m Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Beş hayvan vardır. Bunların öldürülmesi ihram günah değildir. Karga, çaylak, akrep, fare, kel akur. Bir rivayette şöyle denmiştir. Bunları, haramda ve iken öldüreme günah yoktur. Ebu Davud ve Tirmizi'nin, Ebu Said Hudri'den kaydettikleri bir rivayette, adil yırtıcılar da denmiştir. Bundan maksat insana saldırıp yaralayandır. 1232. İhram ve Haramları. Alkame ibn Eb Alkame, annesinden rivayet etmiştir ki, annesi, Hazreti Ayşe radıyallahu Allahu anhali iken bedenini karşıyan kimse hakkında soru sorulunca dinlemiştir. Hazreti Ayşe şu cevabı verir: Evet. Karşısın ve şiddetle karşısın. Sonra Hazreti Ayşe ilave eder. Ellerimi bağlasalar. Kaşınmak için ayaklarımdan başka bir imkanım olmasa ayaklarımla kaşınırım. 1233 İhram ve Haramları. Esma bintu Ebi Bekrabi'ye e Allah'u anhyuma anlatıyor. Haçkıç yapmak. üzere Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ile birlikte çıktık. Alehna mevkiye kadar geldik. Orada Resulullah ve selam konakladı. Biz de konakladık. Hazreti Ayşe an Anha Resulullah ve Vesselam'ın yanına oturdu. Ben de babam Ebu Bekir'in yanına oturdum. Resulullah'ın binek devesi ile H.Z. Ebu Bekir'in binek develeri tektiği ve o da Ebu Bekir e ait bir köle ile birlikte yoldaydı. Ebu Bekir Allahu an oturup kölenin gelmesini beklemeye başladı. Köle geldi ama beraberinde deve yoktu. He ve Ebu Bekir radıyallahu anh, deve nerede diye sordu. Köle, sabahleyin onu kaybettim dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, tek bir deveyi kayıp mı ettin deyip köleye vurmaya başladı. Resulullah bu sırada gülüyor ve şöyle diyordu. Şu ihramlığa bakın neler de yapıyor. İdme ve rizmeler ki, Resulullah, şu ihramlığa bakın neler de yapıyor deyip gülüyor. Başka Bir Şey Söylemiyordu 1234 İhram Ve Haramları Rebi'a İbni H Z. Ömer Radıyallahu Anhi İhramlı iken Mekke ile Medine arasındaki süke köyünde devesinin kurtlarını alıp toprağa atarken gördüm 1235 İhram Ve Haramları Nafi Anlatıyor İbni Ömer Radıyallahu Anhi İhramlının Devesinden pire veya güve gibi haşereleri temizlemesini mekruh addederdi 1236 terbiye hakkındadır. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma şunu söyledi. Sizin beydanız hakkında Resulullah'a iftira ettiğiniz sırasıdır. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam sadece mescidin yani Zülhul Efe mescidin yanında ihrama gidip terbiye getirdi. Bir rivayette şöyle denir. Resulullah aleyhissalatu ve Selam mevkide devesine bindiği zaman terbiye getirdi Nisa'inin diğer bir rivayetinde denir ki İbn Ömer'e seni deve kaldırdığı zaman terbiye çeker gördüm diye sorulmuştu şu cevabı verdi Çünkü Resulullah böyle yapmıştı 1237 terbiye hakkındadır Hz en en Allah'u an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu vesselam öğleyi kıldı. Sonra devesine bindi. Beyde tepesine çıktığı zaman terbiye getirdi. Nisai. bir diğer rivayette şu ziyadeyi kaydetti. Öğleyi kıldığı zaman hac ve umre için ihrama girdi. 1238. Terbiye hakkındadır. Ebu Cübeyr anlatıyor. İbn Abbas radıyallahu anh'a dedin ki: Resulullah aleyhissalatu selamın. Vajit kıldığı zaman getirdiği terbiye hususunda ashabın ihtilafına doğrusu hayret ediyorum bana şu cevabı verdi. Bu meseleyi ben herkesten iyi biliyorum. Aslında Resulullah aleyhissalatu vesselam tek bir haçıkç yaptı. Bütün ihtilaflar bununla ilgili Resulullah aleyhissalatu vesselam haçıkç maksadıyla Medine'den yola çıktı. Zülhuleyfe mercidine gelip iki rekatlık ihram namazını kılınca Haçıkçı fiilen olduğu yerde başlattı. Namazı bitirince de Haçıkçı için terliyede bulundu. İşte bu terliyeyi bir kısım insanlar işitti. Bunu kendisinden ben de işittim ve hatırımda tuttum. Sonra hayvanına bindi. Devesi onu yerden kaldırınca tekrar terliye getirdi. Bu ikinci terbiyeyi de işitenler oldu. Her seferinde terbiyeleri farklı kimselerin işitmesi. İnsanların dağınık ve hareket halinde olmalarındandı. Böylece, devesi onu kaldırdığı zaman çektiği terbiyesini de yeni insanlar işitti. İşte bunlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam, devesi kaldırdığı zaman terbiye getirdi dediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam yoluna devam etti. Bey tepesine çıkınca da terbiye getirdi. Bu terbiyeyi de işiten başkaları vardı. Bunlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Beyda'ya çıkınca terbiye getirdi dediler. Allah'a kasem olsun. Resulullah daha haçıkçı başlattı. Devesi kaldırdığı zaman terbiye getirdi. Sonra Beyda tepesine çıkınca orada da terbiye getirdi. Said İbni Cübey sözüne devamlar dedi ki. İbn Abbas'ın sözünü esas alanlar Zülhul Efe'deki namazgahta iki atlık ihram namazını kılar kılmaz terbiye getirdi. 1239, terliye hakkındadır. Nafi diyor ki, i̇bn Ömer, radıyallahu anhüme Haram bölgesinin en yakın yerine geldi mi terliyeyi artık bırakırdı. Sonra rutuona mevkide geceyi getirir. Orada sabah namazını kılar. Sonra yıkanırdı ve derdi ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam böyle yapmıştı. 1240, terliye hakkındadır. i̇bn Abbas radiyallahu anhüme anlatıyor. Desu'lullah aleyhi salatu ve selam buyurdular ki bu kim olanlar veya umre yapanlar Hacer-i Esved'i istilam elinceye kadar telbiyeyi bırakmazlar. Hadis Tirmizi'de şöyledir. Desu'lullah aleyhi salatu ve selam umredeyken Hacer-i Esved'e istilam yapınca telbiyeyi bırakırdı. 1241 terliye hakkındadır. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. De aleyhi aleyhissalatu ve selamı terbiye çekerken bir rivayette mülebien değil, mülebbiden demiştir. İşittim şöyle diyordu: Debek Allahümme debek, debek la serikeleke debek. İmerhamde ve nimetleke ve müyük la serikeleke. Bu kelimelere başka ilavede bulunmuyordu. Din 242. Terbiye hakkındadır. Bir rivayette şu ziyade var. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma derdi ki, Babam Ömer İbni Hattab radıyallahu anh bu kelimelerden ibaret olan Resulullah'ın terbiyesiyle terbiye getirir ve şunu söylerdi. Lebek Allahümme Lebek. Lebek ve sadek verel hayru fi Lebek. ve râbâ ileyh ve 1243, terbiye hakkındadır. Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde Hazreti Cabir radıyallahu anhühten şu ziyade vardır. Resulullah şöyle terbiye getirirdi, dedikten sonra tıpkı İbni Ömer'in hadisindeki gibi bir metin zikretti. Sonra Hazreti Cabir'in şunu ilave ettiğini kaydetti. İnsanlar terbiyeye, zülhü nâriç ve benzeri kelimeler ilave ettiler. Resulullah aleyhissalatu vesselam bunları işitti ancak hiçbir müdahalede bulunmadı. Zülhü nâriç. Allah'ın isimlerinden biri olup yükselmeye derinim sahibi yüksek derecedeler sahibi manasına gelir. 1244. Terliye hakkındadır. Ebu Allahu Rab'iyallahu anh. Resulullah aleyhissalatu ve re Selam'ın terbiyesinde Gebe-i Hak buyur. Hak olan ilah tabiri de vardı demiştir. 1245. Terliye hakkındadır. Sayıb-i İbn-i Hallat-i El-Ensari Rab'iyallahu an, anlatıyor. Resulullah ve Vesselam şunu söylediler. Cibril Aleyhisselam bana gelip, Ashabıma ve beraberimde olanlara terbiye veya ihlal dedi, çekerken seslerini yükseltmelerini emretmemi emir buyurdu. 1246, Terbiye hakkındadır. i̇bn Abbas Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Müşrikler açıkça derken şu şekilde terbiyede bulunurlardı. Debeke laşirike leke. Resulullah aleyhissalatu vesselam da, yazık size, yeter, yeter buyurdu, müşrikler terviyelerinin devamında, yalnız bir şerik müstesna, o senin şerikindir, sen ona da, onun malik olduğu şeylere de maliksin derlerdi, onlar, bunu, kabe tavaf ederken söylerlerdi, 1247, ihramını ifsat edenler hakkında, imam malik rahime humullah anlatıyor, bana ulaştı ki, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın ecmaini etmek üzere ihrama girmiş bulunan birisi hanımı ile cinsi temasta bulunursa ne gerekir bir sual sorulmuştu. Şu cevabı verdiler. Bunlar başladıkları haçkı. Tamamlarlar. Sonra bir takip sene yeniden haçkı yaparlar ve ceza olarak da kurban hediyeyi keserler. Hazreti Ali radıyallahu anh şunu söylemiştir takip yıl, bunlar haçıkçı için ihrama girince, haçıkçı tamamlayıncaya kadar birbirlerinden ayrılırlar. 1248, İhramını ifsat edenler hakkında, İbn-i Abbas Rab'iyallahu anhüma, minadayken, ifaza havafından önce, hanımına cinsi temasta bulunan bir kimse hakkında sorulmuştu. Bir bedene kesmesini emretti. Bir rivayette şöyle demiştir. İfazadan önce ehline temas eden kimse ceza olarak yeni bir umre yapar ve bir de kurban edeyi keser. 1249 Saygın Cezası H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Ömer radıyallahu an sırtlan öldüren için bir koç. Geyik öldüren için bir keçi. Tavşan öldüren için bir çeviş. Küçük keçi. Arap tavşanı denilen bir mevi tarla faresi için bir kuzuya hükmeti. 1250. Saydun cezası. Yine muhatada mürsersine siz olarak Ebu Zübeyr gelen rivayetine göre Hazreti Ömer, çekirge hakkında, onu kim öldürürse iki hakemin hükmüyle onun karşılığını öder diye hükmetmiştir. Şöyle ki, Zeyt ibn Erkmen rivayetine göre bir adam gelerek Hazreti Ömer'e, ey müminlerin emiri, ben ihramlı iken kamçımla birkaç çekirge öldürdüm. Ne yapmam gerekir diye sormuş. Hazreti Ömer ona bir avuç kadar tam yedir tasadduk et cevabını vermiştir. 1251. Saygın cezası. Muadda'nın bir başka rivayetinde şöyle gelmiştir. Bir adam Hazreti Ömer radıyallahu anh'e. İhramda iken öldürdüğü çekirge hakkında sordu. Hazreti Ömer. Yanında bulunan kabul ahvara. Gel beraber. Hükmedelim dedi. Kap. Bir dihem tasadduk etmesi gerekir diye hükmetti. Hazreti Ömer ona. Sen diremleri buluyorsun. Şurası muhakkak ki vurma. Çekirgiden daha hayırlıdır dedi. 1252. Saygın cezası. i̇bn Sirin Rahimehullah anlatıyor. Bir adam Hazreti Ömer Rabi'ye Allah'u Anhe gelerek. Ben ve arkadaşım ihramlı olduğumuz halde akabedeki bir tepeye doğru atlarımızla yarış yaptık ve bu esnada bir ceylan öldürdük. ''Bu fiilimize hükmünüz nedir?'' diye sordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, yanında bulunan birine, ''Gel beraber hükmedelim.'' dedi. i̇bn Sirin der ki, ikisi birlikte bir keçiye hükmettiler. Bunun üzerine adam döndü ve yanındakilere, Ömer'e bakın, müminlerin emiri ama, bir ceylan hakkında hüküm veremiyor. Yardımcı olarak bir adam, çağırıyor.'' dedi. Bu sözü işiten H.Z. Ömer Allahu anh, adamı çağırtıp, sen Maide suresini okudun mu diye sordu. Adam, hayır deyince, peki iyi hüküm vermede yardımını istediğim bu adamı tanıyor musun dedi. Adam bu soruya da, hayır deyince Hazreti Ömer, eğer, Maide suresini okuduğunu söyleseydin ayakla yanını yakacaktım dedi ve ilave etti. Cenab-ı Hak kitapı mobilinde, Ey iman edenler! içinizden adalet sahibi iki adam hüküm ve takdir edecektir. Maide 95 buyurmuştur. Ve şurada Abdurrahman İbn-i 1253, Din 253. Saygın cezası. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma demiştir ki. Kim? Haçkın üsükünden farzları dışında bir şey unutur veya terk ederse bir kandem akırsın. 1254, 254. Haçkı Israat. H.Z. Ayhe Rab'i Allah'u an rivayete göre, Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selam haçkıcı israt yapmıştır. 1255 Haçkıcı israt, ifrat i Ömer Rab'i Allah'u an buyurmuştur ki, Babam Ömer Rab'i Allah'u An dedi ki, Haçkçınızla umrenizin arasını ayırın. Zira böyle yapmak, sizden birinin haçkçının daha mükemmel olmasını sağlar. Umrenizin mükemmel olması da, onu haç ve ayları dışında yapmaya bağlıdır. 1256 Haç Gizirat H. Z. Mualliye Abiyallahu Ami'ten yapılan rivayete göre şöyle buyurmuştur. Ey Resulullah'ın ashabı! Biliyor musunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şunu şunu yapmayı yasakladı. Kaplan derilerine oturmayı yasakladı dinleyenler. Evet biliyoruz dediler. H. Z. Mualliye Allahu Ami tekrar sordu. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın ve selamın ile umbenin arasını birleştirmenizi haçkı kıram yapmanızı da yasakladığını biliyor musunuz yanındakiler? Hayır, bunu bilmiyoruz dediler. Hz. Muaviye adıya Allah'u an, öyleyse bilin. Bu da öbürleriyle birlikte yasaklar arasında. Ne var ki? Sizler unutmuşsunuz dedi. 1257 Haçkı Israat. H.Z. Cabir ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhüma şöyle demişlerdir. Biz Resulullah aleyhissalatu ve selam ile birlikte hac için avazımızın çıktığı kadar yüksek sesle terbiye getirerek Mekke'ye geldik. 1258 H.Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam'ı haçkıç ve umre her ikisi için de ihrama gidip terbiye çekerken işittim. Bekir İmam Abilah el Müzeni demiş ki, ben bunu Abdullah İmam Ömer. Allahu anhuma ve söyledim. Bana, Resulullah aleyhissalatu ve selam sadece haççı için terbiye getirdi diye cevap verdi. Sonra tekrar Enes Radıyallahu anh ve karşılaştım ve İbn Ömer'in sözünü kendisine aktardım. Bana kızarak, galiba bizi çocuk yerine koyuyorsunuz. Ben Resulullah aleyhissalatu ve Umre ve hac için de beklerken işittim dedi. 1259, ve bu Ebu Ayy Allahu an anlatıyor. Es-Süreyf İbn-i dedi ki, Ben Hristiyan bir bedeviyim. Sonradan Müslüman oldum. Kabilemden Hüzeyim i̇bn Sürmül adında bir kimseye gelerek, Hey adamım, ben cihatı hususunda hırslıyım. Haçkıç ve Umre yapmayı da üzerime vecibe buldum. Ben bu ikisini nasıl birleştirebilirim diye sordum. Bana. ikisini birleştir ve kolayına Gelen bir kurban kes dedi. Ben de ikisine birden niyet edip ihrama girdim. Küfeye bir merhale mesafedeki uzay benam mevkiye geldiğim zaman Selman İbn-i ve Leyt i̇bn Sühan ile karşılaştım. Ben Haçkı ve Umre her ikisi için ihramdaydım. Biri diğerine benim hakkımda. Bu adam devesi kadar da bilgili değil dedi. Bunu işitince tepeme daha yıkıldı zannettim. Doğru Ömer İbnu bir hatta radıyallahu anha gittim. Ben, Hac ve Umre her ikisi içinde ihramımı devam ettirerek, hikayemi anlattım. Hazreti Ömer bana, H.Z. Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetine irşat edilmişsin dedi. 1260, Haç Kıcıran, Cafer İbnu Muhammed babasından naklediyor. Mikdat İbni bir esvet, Mekke yolu üzerindeki süken kariyede Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yanına girdi. Hezeh Ali, bu sırada develerine un ve ağaç yaprağı karışımı yenilerini veriyordu. Miktat, şu Osman İbn Affan radıyallahu anh haç ve umrenin arasını birleştirmeyi yasaklıyor dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh, ellerinde un ve yaprak bulaşı olduğu halde dışarı çıktı. Kollarındaki Umre yaprak bulaşığını hiç unutmayacağım doğru Hazreti Osman'ın yanına girdi. Sen, dedi Haçıkçı'a Umre'nin arasını birleştirmeyi yasaklıyormuşsun. Oğur mu? Hazreti Osman radıyallahu anh'ın cevabı verdi. Bu benim deyimdir Hazreti Ali. Umre ve Haçıkçı için debek diyerek öfkelenmiş olarak çıktı. Din 261 Haçıkçı Kıram H.Z. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Haçkı ve Umre'yi birleştirip, her ikisi için de tek bir tavaf yaptı. 1262 Haçkı-ı Kıran, İbn-i Ömer Rabiallahu Anhüma demiştir ki, Haç ile Umre'yi birleştiren kimseye tek bir tavaf yeterlidir. İkisinin ihramından birlikte çıkar. 1263 Haçkı-ı Kıran, Tirmiz'e şöyle gelmiştir. Kim Haçkı ve Umre için ihrama girerse, her ikisinin de ihramından çıkıncaya kadar tek tavaf tek say yeterlidir. 1264 Haçcıcı Kıran Nafi anlatıyor. Haçcıcığı Halim Abdullah İbnü Zübeyr Radiyallahu anhu savaşmak üzere Mekke'ye indiği zaman Abdullah İbn Abdullah ile Salim İbn Abdullah geldiler ve Abdullah İbn Ömer Radiyallahu anhu ile konuştular. Kendisine "Bu yıl haçcıcı terk etmen sana bir zarar vermez." Zira biz, halk arasında savaş çıkıp seninle Beytullah arasına gireceğinden korkmaktayız, dediler. Abdullah onlara, benimle Beytullah arasına girilerek engel çıkarılırsa, ben de Kureyş'in Hazreti Peygamberle Beytullah arasına girdiği zaman Resulullah'ın davrandığı şekilde davranırım. Şahit olun. Şu anda umre niyet ettim, dedi ve derhal kalkıp zülhuleyfe gitti. Umre niyet ederek ihram giydi terbiye getirdi. Sonra şunu söyledi. Yolumu serbest bırakırlarsa umremi tamamlarım. Beytullah'la aramda engel olurlarsa Resulullah ve vesselamın yaptığı gibi yaparım. Ve şu ayeti tilavet etti. Mealen Resulullah'da sizler için güzel örnek vardır. Ahzab 21 Sonra yoluna devam etti ve Beydın fırtına kadar geldi. Orada. Bunların ikisinin hükmü de aynı. Eğer benimle Umrem arasına girip mani olurlarsa Haçkcı'ma da mani olmuşlar demektir. Sizleri şahit kılıyorum. Umre ile birlikte Haçkcı'da niyet ettim dedi. Yoluna devam etti. Kadide geldiği zaman bir kurbanlık aldı. Sonra Mekke'ye girip Haçkcı ve Umre her ikisi için tek bir tavaf yaptı. Bir rivayette şöyle denmiştir. Her ikisi için de ihrama girdi ve böylece Mekke'ye geldi. Beytullah'ı tavaf etti. Safa ve Merve arasında say etti. Buna bir ilave de bulunmadı. Ne kurban kesti. Ne tıraş oldu. Ne taksirde bulundu. Ne de ihramda haram ettiği şeylerden birini nefsine helal kıldı. Kurban gününe kadar bu hal üzere devam etti. O gün kurban kesti. Tıraş oldu. İlk yaptığı tavafla hem haççın hem de umrenin tavafını yerine getirdiği kanaatindeydi. Sonunda... Resulullah Aleyhissalatü Vesselam böyle yapmıştır dedi. 1265 Haçkı temettu ve Haçkı Nüfesi Abdullah İbn-i Şakik anlatıyor. H.Z. Osman Radıyallahu An Haçbe. Sırasında Temettü'da bulunmayı yasaklıyor. Hazreti Ali de bunu emrediyordu. Hazreti Osman Hazreti Ali Radıyallahu An Hümaye bir kelam söyledi. Hazreti Ali Radıyallahu An sen de biliyorsun ki biz, Resulullah ve vesselamla birlikte haçkıca derken temettü haçkıca yaptık dedi. Hazreti Osman da, evet ama biz korkuyorduk dedi. i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve vesselam, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman radıyallahu anhüme cümain haçkıca temettü yaptılar. Bunu ilk yasaklayan Hazreti Muaviye adı Allahu oldu. 1266 Haçcı Temettü ve Haçcının fesi, Sad ibn Abi Waqas -e -e adı Allahu demiştir ki: Biz Resulullah Aleyhissalatu ve Selam ile Haçcı Temettü yaptığımız zaman bu adam ki Muaviyeyi kasteder, Urşta ki Urşla, Cahilliğe Mekke elerini kasteder, kafirdi. 1267 Haçcı Temettü ve Haçcının fesi i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam veda haçıkçında umre ile haçıkça kadar temetuda bulundu ve kurban kesti. Kurbanını zülh itibaren beraberinde götürdü. Menasik'in icrasına umre için niyetli başlayıp, umre terbiyesi getirdi. Sonra haçıkçı için terbiye getirdi. Beraberindeki ashabı umre ile haçıkça kadar temetuda istifade bulundu. Haçıkçı kasası içerisinde kurbanı olanlar da vardı. Olmayanlar da. Resulullah aleyhissalatu vesselam Mekke'ye geldiği zaman halka hitaben. Kimin kurbanı varsa. Haçıkçını tamamlayıncaya kadar ihramdan çıkmasın. Kimin kurbanı yoksa tavas esayını yapsın. Saçını kısaltarak ihramdan çıksın. Sonra haçıkçı için tekrar ihrama girip. Kurbanını kessin. Kim kurban bulamazsa Haçkı sırasında üç gün, evine dönünce de yedi gün olmak üzere on gün oruç tutsun buyurdu. Din 268, Haçkı temettü ve Haçkı fesi iklimi anlatıyor. İbn-i Abbas radıyallahu anhüma mütaatul Haçkı'dan sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Veda Haçkı'nda. Muhacirler, Ensariler ve Resulullah aleyhissalatu vesselamın zevceleri hep ihrama girdiler. Biz de girdik. Mekke'ye geldiğimiz zaman Resulullah Aleyhissalatu vesselam kurbanlık nişanlı hariç herkes hac için giydiği ihramı umreye çevirsin diye emretti. Biz de Beytullah'ı tavaf ettik. Safa ve Merve'de say yaptık. İhramdan çıkarak kadınlarımıza geldik. Elbiselerimizi giydik. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şunu da söylemişti: Kim kurbanlık nişanlı mısak Kurbanlığı haline varıncaya kadar ihramdan çıkmasın. Terbi akşamında yani zil hicrenin 8. gün bize Haçıkçı için ihrama gitmemizi emretti. Haram bölgesinin dışına çıkarak ihramlarımızı diyerek Haçıkçı'a başlayıp ne ki tamamladığımız zaman Mekke'ye geri gelip Beytullah'ı, Safa ve Merve'yi tavaf ettik. Böylece Haçıkçımız tamamlanmış. Ayet-i Kerime'nin buyurduğu üzere mealen. Haçıkçı da umreyi Allah'a için tam yapın. Fakat herhangi bir sebeple bunlardan alıkonursanız, o halde kolayınıza gelen kurban gönderin. Bakara 196 üzerimizde kurban borcu kalmıştı. 1269 Haçkı temettu ve Haçkı Fesi. Ebu Zer Allahu anh demiştir ki, Haçkı da muta sadece Muhammed aleyhissalatu ve selamin ashabına hastır. 1270 Haçkı temettu ve Haçkı Fesi. Ebu davuddaki Bekir rivayette şöyle denmektedir. Ebu, Zerrabiyallahu anh, Haçkı niyetle ihram git sonradan bunu umreye çevirenler hakkında şöyle diyordu. Bu, sadece Hazreti Peygamberle Haçkı cedenlere haf bir ruh sattı. 1271, Haçkı temettü ve Haçkı nüfesi, Ebu Cemre anlatıyor. İbn-i Abbas, Allahu anh, Mahmud'dan sordum. Bana onu yapmamı emretti. Haçkı da kesilen kurbandan sordum. Bu hususta, dedi. Devre ya veya sır veya da var veya kana ortak olmak imkanları var. Bunların hepsi meşrudur. Ve bu cemre der ki, insanlar mutayyip ruh ad ediyorlardı. Eve gelip uyudum. Rüyaında birisini gördüm bana gelip, makbul umre, mevru hac diye müjdeledi. Hemen İbn Abbas rabiyallahu anhuma gelip haber verdim. Bana, Allahu Ekber. Ebu Kasım aleyhissalatu ve selamın sünneti dedi. 1272, Haçkı temettü ve Haçkı nüfesi, i̇m Ömer radıyallahu anhüma demiştir ki, Kim Haçkı aylarında umre yapar, sonra Mekke'de Haçkı zamanı gelinceye kadar ikamet ederse bu kimse, Haçkı da yaparsa mütemettidir. Bu durumda kolayına gelen bir kurban kesmesi vacip olur. Eğer kurban bulamazsa, 3 günü Haçkı sırasında, 7 günü de döndüğü zaman olmak üzere 10 gün oruç tutar. İmam Malik der ki, bu hüküm, o kimsenin haçkıçı zamanına kadar orada ikamet etmesi ve aynı sene içinde haçkıçı yapması halinde caridir. Bu bir diğer rivayetinde der ki, Allah'a yemin olsun, haçkıçıdan önce umre yapıp bu sebeple kurban kesmem. Haçkıçıdan sonra bir hice ayında umre yapmamdan daha sevimlidir. 1273 Haçkıcı temrettu ve Haçkıcı Nüfesli Abdurrahman İbnu Har el etklemi anlatıyor Bir adam gelip Sayt İbn Hüseyyi de Haçkıcıdan önce umre yapayım mı diye sormuştu Şöyle cevap verdi Evet Resulullah aleyhisalatu Vesselam Haçıkcı etmezden önce umre yaptı 1274. 74 Haçıkcı temettu ve Haçıkcın fesi İbn Hüsey'yi anlatıyor Ömer İbmi Ebi Seleme Fazti Ömer Raabiyallahu amten Şevval ayında umre yapmak için izin istedi. O da izin verdi. İbn-i umre yapıp ailesine döndü. Haçıkçı etmedi. 1275 Haçıkçı temettü ve Haçıkçı nüfesli. H.Z. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Oruç Umre yapıp Haçıkçı kadar temettüda bulunup ve Haçıkçı için ihrama girmesinden arefe gününe kadar kurban bulamayan kimse içindir. Eğer orucu tutmazsa Mina günlerinde tutar i̇bn Ömer radıyallahu anhüma da böyle hükmediyordu. 1276 Haçkcı temettu Ve Haçkın fesi feshi H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Ve daha Haçkcı'n'da Resulullah aleyhissalatu vesselam ve ashabı radıyallahu anhü Haçkcı için ihrama girdikleri vakit Resulullah ile halha hariç Hiç kimsenin kurbanlığı yoktu. O sırada Hazreti Ali Beraberinde bir kurbanlık olduğu halde Yemen'den geldi. Ve derhal, Ben de Resulullah'ın niyet ettiği şey niyet ederek, İhram giydim deyip katıldı. Resulullah ve vesselam, Asya buna bu açıkçığını umreye çevirmelerini, Tavaf yapmalarını, Say yapmalarını, Beraberinde kurbanlığı olanlar hariç, taçlarını kısa keserek, ihramdan çıkmalarını emretti. Bir kısmı itiraz ederek, yani henüz Cenab minayem gideceğiz dediler. Bu söz Hazreti Peygamber aleyhissalatu selam'e ulaşmıştı. Geride bıraktığım işlerimi tekrar bulsaydım kurban getirmezdim. Eğer beraberim de kurbanlığım olmasaydı ben de ihramdan çıkardım dedi 44. Bu sırada Hazreti Ayşe radıyallahu Hayız oldu. Beytullahı tavaf hariç. Haççın bütün enasikini yerine getirdi. Temizlenince de tavafı yaptı. Dedi ki: Ey Allah'ın Resulü, sizler hem umre hem de hac yapmış olarak buradan ayrılacaksınız. Ben ise sadece hackıca ayrılacağım. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu vesselam oğlan kardeşi Abdurrahman İbn Ebi Bekir'e Allahu anhu diye. Hazreti Ayşe'yi Haram bölgesinin dışında yer alan Tenime götürmesini emretti. H. Z. Ayşe adı anha orada ihram giyerek haçkıcıdan sonra umre yaptı. 45.277 Haçkıcı temettü ve haçkıcı nüfesi. Buhari'nin girdiği yer rivayetinde şöyle gelmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Mekke'ye. Gelince ashabına ihramınızdan çıkın. Önceki niyetinizi müteğe çevirir dedi. Ashab. Biz önce haç diye ismen belirterek niyet etmişken. Şimdi nasıl müte'ye çevirebiliriz diye itiraz ettiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ben size ne söylüyorsam onu yapın. Eğer kurbanlık getirmemiş olsaydım, size emretmiş bulunduğumu ben de yapardım. Ancak, kurbanım Mina'daki kesim mahalline ulaşmadan, İran ve Haram olan şeylerden hiç birisi bana helal olmaz dedi. Bunun üzerine Ashab-ı Kiram Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'ın emrini yerine getirip ihramdan çıktılar. 1278 Haçkcı Temettü ve Haçkcı Nüfesi Yine Buhari'nin bir başka rivayetinde şu ziade yer alır. Biz Mekke Zilhice ayının dördünde gelmiştik. Müslim'in bir rivayetinde şu ibareye değer verilmiştir. Bize ihramdan çıkmamız kaç için yaptığımız niyetin umreye çevrilmesi emredilmişti. Bu bize çok imkansız bir emir geldi ve hepimizin canını sıktı. Memnuniyetsizliğin Resulullah Aleyhissalatu ve Aleyhi e ulaştırıldı. Ona semavi bir şey haber mi ulaştı? İnsanlardan bu bir şey ulaştı bilemiyoruz. Her neyse bize şu hitabda bulundu. Ey Nas! ihramdan çıkın. Eğer beraberim de kurbanlığım olmasaydı ben de sizin gibi yapardım. Resulullah'ın bu kesin emri üzerine ihramdan çıktık. Hatta hanımlarımızla münasebet ilinciyle de bulunduk. İhrama girmemiş olan bir kimsenin yaptığı her şeyi yaptık. Bu hal terbiye ününe bir Hicrenin 8. günü kadar devam etti. O gün gelip Mekke'yi arkada bıraktığımız vakit açıkça niyet ederek ihrama girdik. 1279 Haçkı temettü ve Haçkı'n feshi, Müslimin diğer bir rivayetinde şöyle denir. Biz, Haçkı ifrat için ihram giyip Resulullah aleyhissalatu ve selamla birlikte ilerledik. Hazreti Ayşe Rabiallahu de umre için ihrama girdi. Seref'e gelince Hazreti Ayşe hayız oldu. Mekke'ye gelince Kabe'yi, Safa ve Merve'yi tavaf ettik. Sonra, Beraberinde kurbanlık olmayanların ihramdan çıkmaları emredildi. Neleri nefsimizi helal edeceğiz diye sorduk. Resulullah aleyhissalatu vesselam. İhramlığa yasak olan her şeyi dedi. Bunun üzerine kadınlarımızla da yattık. Kokular süründük. Elbiselerimizi giydik. Bunların hepsini yaparken bizim ve Arefe yani haçkı ihramı giyme günü arasında sadece ve sadece dört gece vardır. Sonra terbiye günü zil hicrenin 8'i tekrar ihrama girdik. Bir ara Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe radıyallahu anhanin yanına girmişti. Onu ağlıyor buldu. Neyin var diye sordu. Hayır soldum. Herkes ihramdan çıktı. Ben çıkamadım. Tavafımı da yapamadım. Herkes artık umresini tamamladı. Açıkçı için Arafat'a çıkıyor diyerek yakındı. Resulullah ve selam. bu hal, Cenabı Hak tarafından Adem Aleyhisselam'in kızlarına yazılmış bir kaderdir. Sana mahsus bir kusur değil. Sen de, ihrama giren herkesin yaptığı gibi yıkanı ve haçç için ihrama gir dedi. O da öyle yaptı. Ya, Arafat ve Müzeyife'deki vakfelerin hepsine katıldı. Hayırdan temizlenince ifazaat ifaza yaptı. Bunlar bittikten sonra Resulullah ve Vesselam Hazreti Ayşe radıyallahu Anha'ya artık hem haçıkçını hem de umreni yapmış. Her ikisinin de ihramından çıkmış oldun dedi. Hazreti Ayşe Radıyallahu Anha ancak benim içimden Beytullah'ı tavaf etmeden haçıkçı yaptığım hissi geçiyor dedi. Bunun üzerine oğlan kardeşine seslenerek Ey Abdurrahman kız kardeşin Ayşe'yi tenime götür. Orada umre için ihrama girsin dedi. Bu vaka hasre gecesi ceyran etmiştir. Resulullah aleyhissalatu selam mülayim bir insandı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bir şey arzu etti mi onun arkasını takip eder yerine getirirdi. 1280, Haçkcı temettü ve Haçkcı nüfesi, Müslüm'ün bir diğer rivayetinde şöyle denir. Deve ve sığırda ortak olmanız emredildi. Bizden her yedi kişi bir deveye iştirak edecekti. Yine Müslim'in bir başka rivayetinde ne Resulullah aleyhissalatü vesselam ne de Ashab Allahu anh'ın hiç kimse Safa ile Merve arasında ilk tavafın dışında başka bir tavaf yapmadı denmiştir. 1281, 281 Haçkı temettü ve Haçkı cınfesi Ebu Davud ve Mesai'de şu ziyade gelmiştir. Süraka İbn Malik radıyallahu anh Ey Allah'ın Resulü! Bu sene hac sırasında yaptığımız temettu bu yıla mı has. bundan sonra her hacıgıda ebediyen yapılacak mı diye sormuştu Resulullah Aleyhissalatu vesselam elbette ebediyen yapılacaktır cevabını verdi 48282 hacıgı temettu ve hacıcının feshi Buhari Müslim Ebu Davud ve İbn Esadi'de kaydedilen bir rivayette İbn Abbas radıyallahu anhıma demiştir ki Cahiliye Arapları haç ve aylarındaki umreyi yeryüzünde işlenebilen günahların en büyüğü biliyorlardı. Keza Muharrem ayını da safer diye isimlenirip, bere, iyileşip eser kalmadığı ve safer ayı çıktığı vakit umre yapmak isteyene umre helal olur diyorlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam ve Selam ve adı yallahu anhümi. Haçk için ihrama girmiş olarak dört zilhice sabahı Mekke'ye geldiler. Gelir Gelmez Resulullah ve Vesselam Haçıkçı niyetlerini umreye tahvil etmelerini emretti. Bu, Ashab nezdinde büyük bir hadise oldu. Ey Allah'ın Resulü! Neleri helal addeleceğiz diye sordular. Bütün İram haramları helal olacak diye cevap verdi. Nesai'deki ribayette, Eser yerine nerever Mana, gün alınca olur. Heza, Safer safher ayı çıkınca tabirinden sonra veya şöyle dedi: Safer ayı girince tabi de ilave edilmiştir. 1283 Haçcı Temettu ve Haçcı Müfessi Müslim ve Timiziz de şöyle gelmiştir: Ve Sürullah aleyhissalatu ve selam buyurdu ki: Umre, kıyamete kadar Haççı dahil oldu. Yani Umre ameli Haçcı kram yapmak isteyenin Haçca ameli ne dahil oldu. 1284 Haçkı Temettu ve Haçkı'nın fesi HZ Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Biz Haçkı aylarında Resulullah aleyhissalatu vesselamla birlikte Haçkı için ihrama girmiş olarak Haçkı gecelerinde yola çıkıp şeref bir yere indik. Orada Resulullah aleyhissalatu vesselam kimin beraberinde kurbanlığı yoksa Haçkı'nı umre yapmak isteyen umreye çevirsin. ''Beraberinde kurbanlığı olan bunu yapmasın.'' dedi. Hazreti Âişe sözünde devamla der ki, Ashab'tan bazısı umreye niyet etti. Bazısı da terk etti. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile, gücü yerinde olan bazısının yanında kurbanlığı vardı. Bir ara Resulullah yanıma gelince beni ağlar buldu. ''Niye ağlıyorsun?'' diye sordu. Ben buna söylediklerini işittim ve umre yapmaktan engel oldundu dedim. Bunun üzerine neyin var diye tekrar sordu. Namaz kılamıyorum hayırsı oldum dedim. Bu sana zarar vermez. Sen Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kızlarından bir kadınsın. Allah öbürlerine yazdığı kaderi sana da takdir etti. Bu bir kusur sayılmaz. Sen açıkçına devam et. Cenab-ı Hak inşallah. Umre'yi de sana nasip edecek dedi. 1285 Haçkı temettü ve Haçkı fesi. Bir diğer rivayette Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle der. Hayır, ı Salim gününe kadar devam etti. O gün temizlendim. Ben de sadece umre niyet etmiştim. Resulullah saçımı taramağımı Umre'yi bırakıp Haçkı niyetiyle ihrama gitmeni emretti. Emrini yerine getirdim ve Haçkı'nı eda ettim. 1286 Haçkı Temettu ve Haçkı'nı feshi. H.Z. Ayşe bir başka rivayette şöyle der. Resulullah aleyhissalatü vesselamla birlikte çıktık. Kurban günü inaya geldik. Ben orada temizlendim. Sonra minadan çıktım. Beytullah'a koştum. Sonra Resulullah'la birlikte nefri ahir teşrik günlerinin üçüncüsü. Yani bayramın dördüncü günü, 13 Zilhicce günü çıktık. Muhasaba indik. Abdurrahman da Allahu anhı çağırdı ve kız kardeşini harem bölgesinden çıkart, emme kadar götür. Orada umre için ihram giysin. Umreyi yapınca buraya gelin. Sizi dönünceye kadar burada bekliyorum dedi. Ben ayrılıp tenime gidip ifram giydim. Umre yaptım, tavaftan boşalınca, seherde yanına geldim. Yola çıkma emri. Derdi. Herkes göç yükleyip Medine'ye mütevecihen hareket etti. 1287 Haçkı temettu ve Haçkı Cınfesi Bir başka rivayette şöyle denmiştir. Resulullah ve Vesselam Beytullah'a uğrayıp sabah namazından önce tavaf etti. Sonra Medine'ye hareket etti. 1288 Haçkı temettu ve Haçkı Cınfesi Bir başka rivayette şöyle denmiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ile birlikte yola çıktık. Bazılarımız umre niyetiyle ihrama girdi. Bazılarımız hem hac hem de umre niyetiyle ihrama girdi. Bazılarımız da sadece hac niyetiyle ihrama girdi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam da sadece hac için ihrama girmişti. Umre için ihrama girenler, umreyi yapınca ihramdan çıktılar. Haçkıç için ihrama girenler veya Haçkıç ve Umre için ihrama girenler, Yeni-i Nahre kurbanın birinci, gününe kadar ihramdan çıkmadılar. 1289, Haçkıç Temettü ve Haçkıç'ın feshi, Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle denir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Ey Abdurrahman! Kız kardeşini devenin arkasına al. den itibaren Umre yaptır. Tepe'likten inip oraya vardın mı ihrama girsin. Zira yapacağı kabul görecek bir umredir. Din 290. Haçkıcı temettu ve haçkıcının Fesi. Ebu Mizar Ali Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bana daoğla vermişken yanına uğradım. Bana neye niyetle ihrama girin diye sordu. Ben Resulullah Aleyhissalatu ve selamın niyeti ile niyetlendim dedim. Kurban. Kurbanlığım var mı diye sordu. Ben. Hayır dedim. Öyleyse. Dedi Beytullah'ı. Safa ve Merve'yi tavaf et ve ihramdan. Çık Resulullah'ın bu söylediklerini yaptım. Ailemden bir kadına uğradım. Saçlarımı tarayıp. Başımı yıkayıverdi. Ben Hazreti Ebu Bekir Radıyallahu Anh'in halifeliği sırasında. Halka bu şekilde setfa veriyordum. O öldü. Yerine Hazreti Ömer radıyallahu abu halife oğlu. Onun zamanında bir haçıkçı mevsimiydi. Ben haçıkçı için hazırlığa kalkmış olduğum sırada bir adam gelip fetvalarında teennili ol. Emir bir mininin haçıkçı mevzuunda neler ihtas edeceğini bilemezsin dedi. Ben de ey insanlar ben kime haçıkçıla ilgili bir fetva vermiş idiysem olsun. İşte miminlerin emiri size geliyor. Onu imam edinin. Ona uyun dedim. Hazreti Ömer radıyallahu gelince kendisine. Ey miminlerin emiri. Kulağıma gelen nedir? Haçıkçı ile alakalı yeni şeyler mi ihtas ettiniz? Diye sordum. Bana. Eğer Allah'ın kitabıyla anal edeceksek. Bak Allah'ın kitabı ne diyor. Haçıkçı da. ile de Allah için tam yapın. Bakara 196'ı emrediyor. Eğer Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'ın sünneti ile amel edeceksek, o, minasikinizi benden alın, diyor ve kurbanlığı, yerine minaya ulaşıncaya kadar ihramdan çıkmıyor. 1291, Haçkıcı Temettü ve Haçkıcı Müfesi, Müslim'de Nesai'de gelen bir diğer rivayette şöyle denir. Ebu Müsaf Haçkıcı temettuya fetva veriyordu. Hazreti Ömer diye Allahu an ona. biliyorum ki Resulullah Aleyhissalatu ve selam ve ashabı bunu yaptılar. Ancak ben halkın erak 51 denilen yerde kadınlarla cima ederek sonra başlarından sudanlar bir halde hac yapmaya gitmelerini uygun bulmadım dedi. 1292 hac çıkıcı temettü ve hac çıkıcının feshi beyr Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Hazreti Ali'yi Yemen'e emir olarak gönderdiği zaman ben onun yanındaydım. Onunla beraber ben de altın kaplar elde ettim. Hazreti Ali Allahu anh, Yemen'den Resulullah'ın yanına gelince, H.Z. Fatıma'nın boyalı elbiseleriymiş. giymiş, eli de hala kokmakta olan bir tütü ile tütsülemiş olduğunu gördü. Bu kıyafet ve bu tütünün yasak olduğu açıkçı döneminde karşılaştığı bu manzaraya Ali kızdı. Hazreti Fatıma, Niye kızıyorsun? Resulullah aleyhissalatu ve selam ashabına ihramdan çıkmalarını emir buyurdu. Onlar da ihramdan çıktılar dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali. zevcesine, Ben zaten Resulullah'ın niyeti ile ihrama girmiştim dedi ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selame uğradı. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Sen ne yaptın diye sordu. Hazreti Ali. Resulullah'ın niyeti ile niyetlendim deyince Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ben kurbanlık getirdim ve haçkıcı krema niyet ettim diye açıklamada bulundu ve Hazreti Ali Allahu Anh şu emri verdi. 67 veya 66 deve kes. Develerden 33 ve 34 tanesini kendin için ayır ve develerden her birinden bir parça da benim için ayır. 1293. Haçkıcı temettü ve haçkın feshi. H. Z. Enes Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Zülhul de geceledi. Sabah olunca devesine bindi. Devesi onu Beyla'da havaya kaldırınca. Allah'a hamletti. Tesbih etti. Tekbir getirdi. Tahlil getirdi. Sonra Haçkı ve Umre için niyet edip terbiye getirdi. Halkla her. ikisi için niyet edip terbiye getirdi. Mekke'ye gelince halka emretti. Onlar da ihramdan çıktılar. Bu hal terbiye gününe dil hicrenin sekizi kadar devam etti. Terbiye günü haççı için ihrama gidip terbiye getirdiler. Resulullah aleyhissalatu vesselam selam haççı ifa edince kendi eliyle ayakta olduğu halde yedi deve kesti. Bin 294. Haççı temettu ve haçcının fesli. Bilal İbn-i Birharis Allah'u anh'in yaptığı bir rivayette şu ibare mevcuttur. Ey Allah'ın Resulü! Açıkçı için yapılan niyeti umreye çevirmek sadece bize mi hastır? Yoksa bizden sonrakiler için de caiz olacak mıdır diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Bu sadece size hastır. Sizden sonraki Müslümanlara caiz değildir Nisaî. Bilal İbn-i Haris'ten sadece sadedinde olduğumuz Feslul Haçkç hadisini tahriş etmiştir. Feslul hacbe, kişinin önce Haçkç'a niyet etmesi, fakat sonradan bunu umreye çevirmesi, umre yapınca ihramdan çıkması, tekrar Haçkç için ihrama girmesidir. 1295 Haçkçı temettü ve Haçkçın feshi, İbn-i Abbas radıyallahu anhüma demiştir ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam umre için, Ashabı'a Haçkıç için ihrama girdi. 1296 Haçkıcı temettü ve Haçkıcı müfessi. İkrime İbni Halid el-Mahzumi diyor ki İbni Ömer radıyallahu anh'e Haçkıcı'dan önce yapılan umre hakkında caiz mi? Değil mi diye sordum. Bana Yapmakta bir beis yok. Bizzat Resulullah aleyhissalatu vesselam Haçkıcı'dan önce umre yapmıştı. Cevabını verdi. 1297 Hacçı Temettu ve Hacçcın Fesi. Yine Buharin'in İmā Abbas radıyallahu anhümatan kaydettiği bir rivayette şöyle denir: Resulullah aleyhissalatu ve selam, insanlara Hacçcın İslam'a uygun olan adabını öğretmesi ve Resulullah adına tebliğat da bulunması için Hazreti Bu Bekiri Hacçcı Emiri olarak gönderdi. Hac kafilesi Arafat'a zulmecaz cihetinden vasıl olunca kavraya yaklaşmadı. Fakat zülmecaza doğru yöneldi. Böyle yapışı Haçkıca umre ile niyet etmemiş olmasından ileri geliyordu. 1298 Haçkıca temettu ve Haçkıcın feshi İbn-i Müseyyi anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın ashabından bir adam. Hazreti Ömer Radıyallahu Anh'e gelerek huzurunda. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ölmüş bulunduğu hastalığı sırasında. Açıkçıdan önce yapılan umreyi yasaklarken Resulullah'ı işittiğine dair şihadette bulundu. 1299, Tavaf-ı Sayın Mahiyeti, i̇bn Abbas Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ve Ashabı, Rabiallahu Anh'ım Mekke'ye, Yesir-i Ummasından bitkin düşmüş bir halde geldiler. Müşrikler şehirde menfi bir dedikodu yaparak, Yarın buraya umma hastalığından dermanı kesilmiş ve ondan çok ızdırap çekmiş bir kavim gelecek dediler ve Müslümanların seyrine bakmak için hicrin arkasına oturdular. Onların hainliğinden vahyen haberdar olan Resulullah aleyhissalatu vesselam, celadetlerini müşriklere göstermeleri için, Müslümanlara tavafın ilk üç altında remel yapmalarını, iki köşe arasında da yürüyüşle yürüyüşte yürümelerini emretti. Bu hali gören müşrikler, Bunlar mı? Bunların bitkin düşürdüğünü zannettiğiniz insanlar, bunlar falan ve falandan daha sağlamış dediler. İmam Abbas radıyallahu anh der ki, ''Resulullah aleyhissalatu ve selamı asyabun radıyallahu anhu bütün şehvlerde lemen yapmalarını emretmekten alıkoyan şey onlara duyduğu merhametti. Buhari, Bu rivayette şu ziyadeyi kaydeder. Resulullah ve Vesselam su antlaşması yaptığı sene umre için gelince müşriklere kuvvetlerini göstermeleri için hızlı yürüyün diye emretti. Müşrikler bu sırada Kuvay Kığan dağı tarafına oturmuş seyrediyorlardı. 1300 Tavaf Esay'ın Mahiyeti Bir diğer rivayette İbn Abbas şöyle demiştir. Resulullah ve Vesselam Beytullah'ın etrafında, Safa ile Merve arasında, Müşriklere kuvvetini göstermek için saygı etti.